Peygamberimiz beni size kumandan tayin etti. Ben direnmekten yanayım. Evet. Haklısın evet. Şerefimizle ölmeyi esir edilmeye yeğleriz. Evet, arkadaşım, arkadaşım. Ölmeyi, özledir, özledir, Allah bizi istedir. bu pusuya düşürenlerden intikamını alacaktır. Gün Bedrin aslanlarına ve Uhud'un yiğitlerine kavuşma günüdür. Hadi hakkınızı helal edin. Helal olsun. Olsun. Helal, olsun. Helal, olsun. Helal, olsun. helal olsun. Vallahi ben kafirlere teslim olmayacağım. Allah'ım sen buna şahid ol. Peygamberini durumumuzdan haberdar et. Tamam. Teslim oluyoruz. Ha, şöyle. Bağlayın onları. <Gülüyor> Dur bakalım. Verdiğin söze ne oldu? Bağlayın dedim. Gel. <Gülüyor> hadi. Hadi tutalım, bağlayalım şunları. Görünün hadi. hadi. hadi. Daha işin başında verdiğin sözden dönüyor. Ahdine vefa göstermiyorsun. 70. Bölüm. Lihyanoğulları esirlerini Mekke'ye götürürken Medine'de başka bir hadise yaşanıyordu. Civar kabilelerden İslamla tanışmak isteyenler. Medine'ye gelip Allah'ın Resulü ile görüşüyorlardı. Amiroğullarının lideri Ebu Bera da aynı maksatla peygamberimizi ziyarete gelmiş, gelirken de yanında hediye olarak iki atla iki deve getirmişti. Ya Resulallah! Amiroğullarının lideri Ebu'l-Bera gelmiş. Sizinle görüşmek istiyor. Peygamberimizin içeri davet etmesiyle giren Ebu'l-Bera, onunla bir müddet sohbetten sonra şöyle dedi. Dışardaki atları ve develeri size hediye olarak getirdim. Hepsi iyi eğitimli güzel hayvanlardır. Aramızdaki muhabbetin bir göstergesi olarak kabul edin lütfen. Peygamberimiz, ben müşriklerin hediyesini kabul etmem. Eğer hediyeni kabul etmemi istiyorsan Müslüman ol, dedi. Ebul Berah şaşırmıştı. Hediyelerini kabule mani olan bu din nasıl bir şeydi? O sordu, peygamberimiz cevapladı. Ebu'l-Beray'a uzun uzun İslamiyet'i anlattı. Anlattıklarınız güzel ve makul şeyler, tek bir ilah olduğunu ve ölümden sonra bir yaşamın olduğunu söylüyorsunuz. Ben bunu kabul etmeye hazırım. Ama bana tabi olan insanlar var. Kavmimi ikna etmeye gücüm yetmez. Eğer sizden bir grup kavmime gelip bunları anlatırsa, etkili olacağını umuyorum. Peygamberimiz bahsi geçen kabilenin, İslam'a aşırı muhalif olduğunu biliyor, onların şerrinden emin olamıyordu. Fakat Ebu'l-Bera ısrar ediyordu. ''Hem Necit halkı size tabi olursa gücünüz, kuvvetiniz artar.'' Peygamberimiz Necitlilerin göndereceği kişilere bir zarar vermesinden korktuğunu açıkça ifade etti. ''Bundan korkmayınız. Ben onları himayeme alırım. Benim himayeme girdikten sonra kimse onlara bir şey yapamaz.'' Bir kişinin bir grubu himayesini alması, hele de bu kişi bir kabile lideri ise, o insanların can güvenliğinin sağlanması demekti. Şimdi ebul Bera kendi himayesi altında olanlara hiçbir şey olmayacağına dair yeminler ediyordu. Ben sizin arkadaşlarınız yola çıkmadan evvel kavmimin yanına döner, yol güvenliklerini sağlarım. Necitlilere Muhammed'in arkadaşlarını himayeme aldım diye duyurur. Onlara kimsenin dokunmamasını sağlarım. Peygamberimiz Ebu'l-Bera'nın sözüne güvenerek ashabından 70 kişiye Necit halkını İslam'a davet etmek üzere hazırlanmalarını söyledi. Ebu'l-Bera dediğini yaptı. Kavminin yanına gittiğinde ilk işi onları bir araya toplamak oldu. Ey kavmim! Beni dinleyin. Bazılarınızın haberi olduğu gibi dün Muhammed'le görüştüm. Bazı arkadaşlarını buraya göndermesini istedim. O da beni kırmadı. Birkaç gün içinde Medine'den çıkan bir grup topraklarımızda olacak. Ne biçim bir haber bu? Kim istedi ki? Bu haber Necidlilerin hoşuna gitmemişti rahatsızlığını ilk ifade eden Beran'ın yeğeni Amir bin Tufeil oldu. Amir Ebulbera'dan sonra kabilenin lideri olacaktı. Kavminin üstündeki etkisini biliyordu. Kendi taraftarı olan alttan alta onun lider olmasını isteyen adamları harekete geçirmek için bu iyi bir fırsattı. Muhammed atalarımızın dinini hafife alıyor. Kendi kabilesi bile onunla savaş halinde. Buna nasıl müsaade edersin amca? Hem Kureş gibi güçlü bir kabileyle ittifak halindeyken bunu niye bozalım? Dört ay önce burada birbirlerini boğazladılar. Muhammed'in tarafına mı geçeceğiz? Amir, bu kabilenin lideri amcandır. Ona saygısızlık etme. Amir, ağır ol. Taraf değiştirdiğimiz yok. Sadece bir heyet geleceğini söyledim. Bu heyete dokunmayacaksınız. Son sözüm budur. Beni iyi dinleyin. Muhammed'in arkadaşları benim himayemdedir. Onlara dokunan karşısında Ebu'l-Beray'ı bulur. Son söz liderimize aittir. Ebu'l-Beray'ın himaye taahhüdü bozulmayacak. Onun sözüne aykırı davranışlar da bulunulmayacaktır. Duydunuz mu? İtiraz olan var mı? Ebu'l-Beray'ın yeğeni Amir öfkesini gizlemek için zorlanıyordu. Yakın arkadaşlarından biri onu sakinleştirerek evine götürdü. Hay lanet olsun. Şu yaşlı herif gebermedi gitti. Bu kabilenin senin gibi bir lidere ihtiyacı var. Yıllardır bekliyorum. Bunu kendimiz için bir fırsata çevirebiliriz. Nasıl? Muhammed'in adamları geldiğinde Ebu Bera buralarda olmazsa kiminle görüşecekler? Seninle değil mi? Evet. O zaman kimin dedikleri olacak? Benim. İşte bunu diyorum. Amcana isyan ederek tepkileri üzerine çekmene gerek yok. İyi bir plan yaparsak zaten işler istediğimiz gibi yürüyecek. Hmm. Aklında ne var anlat bakalım. Önce gözcüler ayarlayacağız. Onlar gelen ekibin kaç kişi olduğu konusunda bize bilgi verecekler. Buna göre adam toplayacağız. Necit'ten bana destek olacak çok adam çıkmayacaktır. Amcamın sözünden çıkmazlar. Süleymoğulları ile Lihyan haber gönderip adam isteyebilirim ama. Onlar da Ebul Beray yerine seni lider olarak görmek isterler. Bundan emin ol. Senin çağrına cevap vereceklerdir. Gelenlerin bizden önce Ebul Beray'ı görmemesi için elinden geleni yap. Tamam. O işi ben halledeceğim. Sen merak etme. Bu karar sevgili amcamın aldığı son karar olacak. İrşat ekibinin çoğunluğunu suffe ashabı oluşturuyordu. Onlar gecelerini ibadetle, Kur'an-ı Kerim öğrenmek ve öğretmekle geçirirler, gündüzleri de mescide su taşırlar, odun toplayıp satarak geçimlerini temin etmeye çalışırlardı. Peygamberimizin emri üzerine yol hazırlıklarını tamamlamışlardı. Ertesi gün yola çıkacaklardı. Haram bin Milhan da ablası Ümmü Süleym'i ziyarete gelmişti. <gülüyor> dayıcığım hoş geldin Anne, anne Bak kim geldi Oo, Hoş geldin Aran Buyur geç içeri Ben de ellerimi yıkayayım geliyorum Enes gel bakalım aslanım Ne yapıyorsun nasılsın <gülüyor> İyiyim dayıcığım sen nasılsın Elhamdülillah iyiyim ben de Özlemişim seni Ne zamandır güreşmiyoruz bir daha denesek mi Büyümüşsün ha. Beni yeneceksin galiba bu sefer. Tabii ya. Yeneceğim. Artık 12 yaşındayım. Gel bakalım. Deneyelim. <gülüyor> <gülüyor> oh, hop. Dur dur, dur dur dur. Dur dur. Tamam. Tamam. Büyümüşsün. Ispat ettin. Hadi in üzerinden. <gülüyor> ya. Demiştim sana. <gülüyor> Yine mi güreş? Abla. Oğlum beni yendi bu sefer. Ee. Büyüdü artık Enes'im.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 ben sana çok özeniyorum biliyor musun? Neden oğlum? Resulullah sizi çok seviyor. Hep onun yanındasınız. Sen değil misin sanki? Seni de oğlu gibi sever. Evet ama ben daha küçük olduğum için ne onunla birlikte savaşlara katılabiliyorum... ...ne de senin gibi İslam'ı anlatmaya gidebiliyorum. <gülüyor> Gel buraya. Evet küçüksün ama Allah'ın izniyle çok yaşayacaksın. Çünkü Allah Resulü'nün sana uzun Bereketli bir ömür vermesi için Dua ettiğini bu kulaklarımla duydum Birkaç sene içinde savaşlara da katılabileceksin İslam'ı anlatmaya da Bol bol fırsatın olacak merak etme İnşallah Aramızda en talihli kişi sensin Enes Resulullah'ın ailesinden biri gibisin artık <gülüyor> Evet öyleyim değil mi? <gülüyor> Öylesin tabii Enes'ciğim Haram bu gece burada kalsana Yolunuz için hamur yoğurmuştum. Birkaç ekmek yapayım. Biraz da kavrulmuş un hazırlayayım. Olur abla, ellerine sağlık. Afiyet şifa olsun. Hadi siz yeğeninle sohbete devam edin. Ben de işlerimi bitireyim. Dayı, bak sana ne yer anlatacağım. Anlat bakalım, can kulağıyla dinliyorum. <gülüyor> <gülüyor>